لعل بدر علينا من ثنايا الود وجب الشكر علينا مدعاة للهدانا ايها المدعو فينا جئتم بالأمر المطاع Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecmain emma ba'ds. Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun. Siz değerli kardeşlerimi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Rabbimin selameti, rahmeti, esenliği ve saadeti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Yine sizlerle beraber bu dersimizde İmam Nevevi'nin kırk hadis kitabının ikinci hadisi üzerinde duracağız. Geçen dersimizde sizlerle beraber birinci hadisi şer yapmıştık. Hatırlarsanız birinci hadisimizde ameller ancak niyetlere göredir hadisini işlemiştik. Ve bu hadisimizde amellerin ancak sanih bir niyetle ecre ereceğini hatırlatmıştık bir müslümanın sanih amelde bulunurken Salih bir niyet taşıması gerektiğini Allah rızasını gözetmesi gerektiğini ve dünyayı kastetmemesi gerektiğini hatırlatmıştık Allah muhafaza kişi amelinde Allah rızasını gözetmediği takdirde o amelinden ecir alamayacağını söylemiştik İzin verirseniz bugün de yeni bir hadisle devam edeceğiz. Bu hadisimiz azim bir hadis, dinin ve imanın temel esaslarını beyan eden meşhur Cibril hadisidir. Meşhur Cibril hadisidir. Ve bu hadisimiz dini öğrenme yolunda pratik bir örneklik göstermekte, soru ve cevap şeklinde müthiş bir yol önermektedir. Cibril, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gelerek sorular sormuş, sorduğu soruları da Peygamber Aleyhissalatu Vesselam cevaplamıştır. Nasıl Fatiha'ya Ummul Kur'an diyorsak, biz de Cibril hadisine Ummus Sünne, Sünnetin annesi diyoruz. Ve biz bu hadise Cibril hadisiyle bakıyoruz. Bütün imamlar, alimler, muhaddisler, fakihler, Allah hepsinden razı olsun, bu hadise Cibril hadisi demiş ve dillerinde meşhur olmuştur. Hadiste İslam'ın temel akidesi, imanın esasları, İslam'ın beş rüknü, şeriatın emir ve hükümleri, İslam'ın zahir emirleri ve hükümleri, kıyamet alametleri açık bir dille ve üslupla açıklanmıştır. Cibril hadisine iman eden Müslüman, imanını tahkik eder, tevhidi gerçekleştirir, dinin esaslarını kavramış olur. Cibril hadisinden bir rüknü inkar eden de, Allah'ın dininden çıkar, Allah muhafaza küfre düşer. Çünkü Cibril hadisi bütün imamların ve alimlerin üzerinde ittifak ettiği, İmam Müslüm'ün rivayet ettiği sahih bir hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman aklından hevasından konuşmaz, konuştuğu zaman Rabbinin kendisine yüklediği yükümlülük çerçevesinde vahiy ile konuşurdu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَ اِنْ اِلَّا وَحْيُمْ يُوحَا o ancak konuştuğu zaman neyle konuşur? Vahiy ile konuşur. Bu halde değerli kardeşlerim bu hadis çok önemli mertebeleri hususları içermektedir. İzin verirseniz öncelikle Arapça metnimizi okuyalım sonra da Türkçesini söyleyelim kısa kısa açıklamaya çalışalım. An عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطل على علينا رجل شديد البياض ثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه fa esned rukbeteyi ila rukbeteyi ve vaza kaffeyi ala fakhizeyi. anhu rivayet eder. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında iken birden elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk alameti olmayan biri karşımıza çıka geldi. Onu bizden kimse tanımıyordu. Nihayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. İki avucunu dizleri üzerine koydu. Hadisimizin metni, değerli kardeşlerim bu bölümüne kadar böyle. Değerli kardeşler, değerli dostlar, dikkat ederseniz hadiste Cibril Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına insan suretinde gelmiştir. Cibril'in olsun, meleklerin olsun, insan suretinde gelmesi haktır. Kur'an ve sünnetten gelen deliller bu sözümüzü doğrular. Nitekim Kur'an'da Meryem annemizin karşısına meleğin insan suretinde temsil olunduğu geçmektedir. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın yanına iki tane melek insan suretinde gelmiştir. O halde Allah kitabında, Peygamber hadislerinde, meleklerin insan suretinde gelebileceğini beyan etmiştir. Haber vermiştir. Bu konu tartışmaya açık bir konu değildir değerli kardeşlerim. Sahabiler genem bu adamı tanımıyordu. Ve üzerinde bir sefer alameti yoktu. Saçı simsiyah. ...elbisesi bembeyaz olan bu insanı merakla izliyorlar ve oturmasına bakıyorlar. Dizini dizine koyduğu mekana bakıyorlar. Avuçlarını peygamberin dizinin üzerine koymasına şaşırıyorlardı. Medineli olsaydı illa sahabeden birisi tanırdı ve böylece bilinirdi. Ama Medineli de değildi, yolcu da değildi, de taşımıyordu... Her geçen dakika ashabı kiramın merakını arttırıyordu değerli kardeşlerim. Cebrail Allah peygamberinin yanına bir rivayette özel meclisine, bir rivayette de ashabıyla oturduğu mescidine geldi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabıyla otururken Cibril'in yanına gelerek bu soruları sordu değerli kardeşlerim. Burada dikkat çeken bir husus, Cibril'in bir muallim, bir eğitimci, bir din öğreticisi vasfıyla gelmesidir. Muhteşem bir vasıf. Allahu Teala'nın emriyle insan suretinde Fevhan Birimizin yanına en güzel bir haya, en güzel bir edeb, en güzel bir kıyafet içinde gelmesi, oturması, muhteşem bir vasıf ortaya koyması insanı düşündürmektedir ve yol göstermektedir ve bizlere rehber olmaktadır ve Cebrail'in bu şekilde gelmesi değerli kardeşlerim yani bildiği bir soruyu bildiği bir cevabı sorması bizler açısından da önemlidir zira bilen bir Müslümanın sorular sorarak bilmeyen müminlere bunu öğretebileceğine de açık bir delildir değerli kardeşlerim bir diğer dikkat çeken boyut ise, Cibril'in kıyafetine özen göstermesi. Gelişine özen göstermesi. Oturuşuna özen göstermesi. Sorarken edebi hayayı muhafaza etmesi. Hele hele özellikle kıyafetinin temizliği ve güzelliği. Bu bize şunu öğretir, alimler olsun, davetçiler olsun, yazarlar olsun... Dava adamları olsun, kılıklarına, kıyafetlerine, oturmalarına, yürümelerine, konuşmalarına, sorularına, cevaplarına itina göstermeleri gerekir. Hadis bakın bize, ne kadar önemli hususları anlatmakta ve bize rehberlik etmektedir değerli kardeşlerim. Cibril değerli kardeşlerim şu soruyu sordu. Ve dedi ki: "Ey Muhammed, bana İslam Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam hakkında bana haber ver dedi. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Al İslamı, an teşhida, Allah'ın ilahı olmaz ve Muhammed, Allah'ın Rasulü, sallallahu aleyhi ve sellem'e, ve tıkim salat ve tıttı zakat ve tısum Ramazan ve in Rasulullah aleyhissalatu ve selam İslamı tanımladı. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beytullah'ı haccetmendir buyurdu. Değerli kardeşlerim, İslam Allah'ı birlemek, emrine tutunmak, yasaklarından sakınmak, şirk ve ehlinden beri olmaktır, uzak olmaktır. İman ise lukatta tasdiklemek doğrulamaktır. Iskılahta ise ehli sünnet ve cemaat akidesinde iman dille söylemek, kaple tasdiklemek, amelle gereğini yerine getirmektir. İslam ve iman birlikte anılırsa değerli kardeşlerim, anlam bakımından birbirinden ayrılırlar. İslam zahir amelleri, yani namazı, orucu, zekatı ve haccı kapsar. İman ise değerli kardeşlerim, batini, iman esaslarını içerir. Yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, kadere ve onun hayırın ve şerrin ondan geldiğine iman içeriklerini kapsar. O halde, birlikte anıldıklarında İslam ve iman anlam bakımından birbirinden ayrılırlar. Ama, değerli kardeşlerim, zıttı olursa da İslam imanı, imanda İslam'ı genel anlamda ifade eder. Bazı alimler İslam ve iman arasında tanım farklılığı olduğunu kabullenmemiş olsalar da sahih olan Peygamberimizin de tanımladığı gibi, İslam'ı ayrı tanımladı, imanı ayrı tanımladı, ayrı ayrı şeylerdir değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İslam'ı tanımlarken öncelikle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demen buyurdu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ne demek? Yani biz buna şahadeteyim diyoruz. Allah Teala'nın hak mabut ilah olduğunu doğrulamak, ondan başka bütün ilahları reddetmek, Muhammed salatu Vesselam'ın da gönderilen son resul olduğunu tasdiklemektir. Namazın anlamına gelince değerli kardeşlerim, sahih hadisler ışığında peygamberimizin kıldığı gibi, deliller ışığında ibadet etmektir. Namaz Beş vakitle belli olan ve peygamberin öğrettiği gibi sahih hadisler ışığında kılınan namazın değerli kardeşlerim esası budur. Allah muhafaza bir kişi namazı bile bile terk ederse bu dinden çıkar. Namazı inkar eden dinden çıkar. Dinde değerli kardeşlerim namaz esastır namazı terk eden Allah korusun, Allah sizleri ve bizleri bundan muhafaza buyursun, Allah korusun Rabbi ile olan ahidini bozmuş olur. Orucun anlamına gelince, Ramazan ayında farz, diğer aylardan mafile olan Allah rızasını gözeterek, belli günlerde yemeden içmeden kesilmek ve ibadet etmektir. Zekatın anlamına gelince, Zengin bir Müslümanın mani ibadetidir. Haccın anlamına gelince, mali ve bedeni kuvveti elde eden Müslümanın, zengin Müslümanın, Beytullah'ı hacc etmesidir. İslam'ın bu beş temel rüknü esastır. Bundan birinin inkarı Allah korusun kişiyi, sahibini dinden çıkartır. Müslüman olmanın gerekliliği değerli kardeşlerim bu beş temel esasa göre hayatı tanzim etmektir. Şadet üzerine, namaz üzerine, oruç üzerine, zekat üzerine ve güç getirilebilirse de haccı ikame ederek bunların gerekliliğini yerine getirmektir. Hadisimizin devamını inşallah getirelim izin verirseniz قَانَى صَدَقْتَى "قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ" adam yani Cibril doğru söylüyorsun dedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a sahabe diyor ki yani Ömer bin Hattab rivayet ediyor. Biz onun hem peygambere soru sorup hem de cevap vermesine şaşırdık. Şu Cebrail'in adabına, hayasına, güzelliğine bakın. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a müthiş bir güzellikte soru soruyor. Dinin can alıcı en önemli faraizlerinden esaslarından soru soruyor. Sonra cevabı alınca da muazzam bir güzellikte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı tasdikliyor ve pekiştiriyordu. Ne kadar güzel bir davranış. Bu bize şunu öğretir. Muallim olsun, Alim olsun, davetçi olsun, dini öğreten bir hoca olsun, soru sorup da cevap aldığı zaman muhatabını tasdiklemesi, onu kutlaması, onu tebrik etmesi bir sünnettir. Cebrail'in Allah Peygamberine öğrettiği güzel bir davranıştır. Devam edelim hadisimize değerli kardeşlerim. Şimdi ise daha güzel bir soru, daha temel bir soruyu sorarak, bizlere dinimizi öğretmekte Cibril Aleyhisselam. Qale fe anil imani. Qala en tu'min billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil ve tu'min bil kadri hayrihi ve şerrihi. Qala Adam yani Cibril iman hakkında bana haber ver dedi Allah Resulüne bana iman hakkında haber ver dedi. Bu da ikinci temel esas. Birinci temel soru esas İslam hakkında soruldu. Üçüncü, ikinci temel esas ise kardeşlerin iman hakkında soruldu. Dikkat edelim bu konulara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe, kaderin, Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir buyurdu. Ve Cibril daha sonra da doğru söylüyorsun dedi. Peygamber burada değerli kardeşlerim imanın ıslahı anlamını ortaya koyuyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kadere ve onun hayrına ve şerrine iman etmeye davet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilkin Allah'a iman dedi. Allah'a iman demek, onun birliğini doğrulamak. Rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında billemek, Emrettiğine tutunmak, yasaklarından sakınmaktır değerli kardeşlerim. Meleklerine iman denince, Kur'an'ın ve sünnetin vasıflandırdığı tarzda, hangi vasıfla vasıflanmışlarsa o melekleri doğrulamak ve iman etmektir. Kitaplarına imana gelince, ilk indiği tarzda Allahu Teala'nın peyhamberlere gönderdiği kitaba iman etmek, özellikle son gönderilen Kur'an'ı doğrulamak ve tasdiklemektir. Resullere, peygamberlere imana gelince, Allah'ın tevhidle görevlendirdiği İkaz ve uyarıyla görevlendirdiği Allah'ın rasullerini ve Nebilerini doğrulamak ve onlara Kur'an ve Sünnetin bildirdiği gibi isimleriyle beraber iman etmektir. Kadere imana gelince de değerli kardeşlerim, kader yine imanın temel esasıdır. Allah insanoğlu kainat yaratılmadan elli bin sene önce kaderini yazmıştır levh mahfuzda bulun maktadır. O halde değerli kardeşler, değerli dostlar kaderin inkarı da küfürdür. Kaderi inkar eden, imanın esaslarından saymayan bir insan hangi mevkide, makamda olursa olsun, ister hoca olsun, ister medyatik bir insan olsun, bu kimse Allah korusun dinden çıkar. Günümüzde bazı insanlar kaderi Kur'an'da yer almadığı için inkar ediyor ve kadere iman esasını doğrulamıyorlar. Bu kimseler batıl bir menheçle hareket ederek Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği ve Cibril hadisinde meşhur olan bu lafzı görmüyor. Art niyetler taşıyarak Müslüman milletimizi değerli kardeşlerim kandırıp, Beyinlerini bulandırmaya çalışıyor. Kadere iman ve Allahu Teala'nın kaderimize yazmış olduğu hayır olsun, şer olsun, bu esaslara, bu boyutlara iman esastır. Bunun inkarı ise küfürdür. Kim sizleri böyle bir hususa davet ederse, onları asla doğrulamayın, değerli kardeşlerim. Hadisimize devam ediyoruz. Alaf aqbir ni anil ihsen. قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَا اِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَا اِنَّهُ <يَرَاك> İhsan hakkında bana bilgi ver dedi. Yani Cibril Allah Resulüne ihsan hakkında soru sordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam da şöyle cevap verdi. İhsan sanki görüyormuşcasına Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurdu adam doğru söylüyorsun dedi Değerli kardeşlerim birinci temel soru İslam hakkında idi İkinci temel soru değerli kardeşlerim iman hakkındaydı üçüncü temel soru ise ihsan hakkında idi Önce İslamla adım atılır sonra iman kat yerleşir, ihsanla da ibadetin doruk noktasına ulaşılır İbadette ihsan zirvenin adıdır. Mertebenin en alası ihsan makamıdır. Yani insan önce İslam'la adım atar, sonra imanla kalbine temelleri yerleştirir. İhsan'la da İslam'ı ve imanı içine alan en yüce mertebeye ulaşır. İhsan bu açıdan ibadetin zirvesidir. İbadetin doruğuna ulaşmamıza vesile olan makamın mertebenin adıdır. İhsan, sen Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilmendir. İnsan eğer ihsan makamını yakalarsa her halinde Rabbine ibadet eder. Her halinde fenan ve haramı gözetir. Her halinde günahtan, isyandan, Allah'a olan herhangi bir hata ve kusurdan uzak kalır. Bu yüzden makamların en güzeli ihsan makamıdır. Değerli kardeşlerim, şöyle bir örnek verelim. Bir yazı tahtası düşünün. Yazı tahtasının üzerine büyük bir çember çizelim. Çizdik mi? Sonra bu büyük çemberimize değerli dostlar, İhsan yazalım. Yazdık mı? İnşallah. Sonra bu büyük çemberin içerisine bir tane daha çember çizelim. İşte ona da iman yazalım. Daha sonra da o en son çizdiğimiz o küçük çemberin içerisine bir çember daha çizelim. İçerisine de İslam yazalım. İşte bu örnekte geldiği gibi İhsan hem imanı hem de İslam'ı kapsıyor. iman ise sadece İslam'ı kapsıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ihsan makamı ibadette en âlâ makamdır. Dikkat ederseniz Peygamber önce İslam'dan, sonra imandan, sonra en ağla olan, en yüce olan mertebe insandan bahsetti. En son soruda ihsanı sordu. Bu da değerli kardeşlerim bize bu anlamda işaretler vermektedir. O halde insan ilkin İslam'la adım atar, şadet getirir. Yani böylece kalbinde bir filiz büyür... Ve bu filiz adım adım genişler, meyve vermeye başlar. İşte biz bu meyveye iman diyoruz. İman meyvesi. Sonra bu iman değerli kardeşlerim kalpte karar kılar, yerleşir ve orada artık bir karargah edinir. Ve adım adım büyümeye başlar. O da bir filiz verir, o da yavaş yavaş büyür. Ve daha sonra o da belli bir zaman sonra bir meyve verir. İşte biz o meyveye de ihsan diyoruz. Dikkat edin İslam'ın içinden, imanın içinden en güzel meyve olan ihsanın çıktığını bu verdiğimiz örnekte görmüş olduk. Rabbim bizi ihsan makamına değerli kardeşlerim ulaştırmış olsun. Yine hadisimizin son noktasına geldik. Devam ediyoruz. Qale fa akhbirni an is-saati. Qala man anha bi'alma min as-sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala amtalid al-ummah rabbatha wa an tara al-hufata al-qurata al-aala ri'a' fil bunyan. Cibrin Kıyamet hakkında bana haber ver dedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama kıyamet hakkında soru sordu. Daha sonra da hadise devam ediyoruz. Sorulan soruya Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle cevap verdi. Sorulan sorandan daha fazla bilgiye sahip değildir. Adam öyleyse kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cariyenin efendisini doğurması, yalın ayak, sırtıcıplak, fakir davar çobanlarının bina yaptırmada yarıştıklarını görmendir diye cevap verdi. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam'a kıyamet hakkında soru sorulunca cevap vermedi. Çünkü soru soran kendisinden çok daha iyi biliyordu. Üstelik bu konuda kendisine Rabbinden böyle bir bilgi gelmemişti. Nitekim peygamber ancak Rabbinin bildirdiği kadar bilmekteydi. Allah peygamberi Allah hakkında bilgisi olmadığı bir şeyde konuşmayı sevmez, asla konuşmaz, sukut ederdi. Bu da büyük bir edebin ve hayanın örneğidir. Bir Müslüman bildiği konularda konuşmalı, bilmediği konularda sukut etmelidir. Delilini bilmediği bir konuda harekete geçmemeli, önce bir bilene danışmalı, öylece hareket etmelidir kardeşlerim. Nitekim bakınız burada, kıyamet ne zaman kopacak diye sorulduğunda, Allah peygamberi kıyamet gerçeğine alakalı bilgisi olmadığından cevap vermedi. Bir de soru soranın ilminin yüceliğini ortaya koydu. Tevazunun en güzelliğini burada görüyoruz. Allah'ın peygamberi, dinin esaslarını öğreten en güzel insan, bilmediği konuda sukut ediyor, haya ve örnekliğini ortaya koyuyordu. Bilen bir insanın da bilgisini itiraf ediyordu. Alimliğini de itiraf ediyordu. Bu bize, bilmediğimiz konularda sukut etmeyi, bilenlerin de ilmini takdir etmeyi öğreten en açık bir denildir. Değerli Kardeşlerim Cibrin kıyametle alakalı bilgisi olmadığına dair haber alınca Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a o halde bana kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Madem kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorsun o zaman bana kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam iki tane kıyamet alameti vikletti bu hadislerinde. Ancak diğer hadislerinde, başka rivayetlerde kıyamet alametleriyle alakalı çok rivayetler bulunmaktadır. Biz konumuzla alakalı olduğu için bu iki tane alametin üzerinde duracağız kardeşlerim. İlki cariyenin efendisini doğurmasıdır dedi. Cariyenin efendisini doğurmasıdır. Yani cariye doğurduğu evladını bir müddet sonra seyyid efendi olarak görmesidir. Bu şu anlama geliyor. O zaman kıyamete yakın bir dönemde kölenik cariyelik artacak ve böylece insan doğurduğu yavrusunu bir zaman sonra kendisine efendi, seyyid olarak karşısında görecektir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne söylüyorsa haktır, iman ederiz değerli kardeşlerim. Tabi ki buradaki cariye ve kölelik meselesi, yani kıyamete yakın açık bir şekilde çoğalacağına işaret etmektedir. Buradaki kölelik, çağdaş kölelik de olabilmektedir. Eski kadim tarihte görülen o kölelik de söz konusu olabilir. Biz daha kıyamete yakın bir döneme rast gelmediğimiz... O günleri yaşamadığımız için belki bu konular bize garip gibi gelebilir ama Allah Peygamber'in haber verdiği bu husus haktır. İkincisi ise kıyametin alametlerinden mala mülke ehil olmayan bir kişinin sahip olmasını ifade eden bir alamettir. Yani fakir, cıplak, güç sahibi olmayan deve çobanlarının bir müddet sonra kıyamete yakın bir dönemde bina yarışına girmesi kıyametin alametidir. Bu şu anlama geliyor, yani onlar o deve çobanları veya bunlara benzer fakir güçsüz insanların bir anda zenginleşip dünyaya meyletmesi, dünya için yarışması ve binalar dikmesi... Dünyaya dalmalarını ifade eden bir ifadedir, sözdür ve buna işaret vardır. O halde son maddede yani kıyametin alametleriyle alakalı ikinci maddede insanoğlunun kıyamete yakın dünyaya edeceğini ve bina yarışına gireceğini hatırlatmaktadır. Hakikaten de günümüzde bina yarışı Doruk'ta değerli kardeşlerim seyretmekte, devam etmektedir. Hadisimizin son bölümüne geldik kardeşlerim. Kâle "Fümmen talaqa felabistu maliyan." Sonra قال "Ya Ömeru etadri men es "Kultu Allahu ve Resûluhu a'lem." "Kâle fe innehu Cibrilun Sonra Allah Resûlü Aleyhissalatu vesselam değerli kardeşlerim Ömer İbnü Hattab'a sesleniyor. Ömer ibn Hattab rivayet ediyor. Bakınız diyor ki, sonra adam gitti yani Cibril gitti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir müddet durdu. Sonra bana ya Ömer soran kimdi biliyor musun dedi. Ben Allah var Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam o Cibril'dir. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu. Hadis Müslim'de değerli kardeşlerim gelmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda Ömer İbni Hattab'ı yanına çağırdı. Ya Ömer bu gelen kimdi biliyor musun diye sordu. Ömer İbni Hattab edep ve haya örneği olduğu için bir peygamberin yanında bildiği bir konuda bile olsa sukut etmeyi sevdiği için... Allah ve Resulü en iyi bilendir diye cevap verdi. Hayaya bakın, edebe bakın. Şu sahabenin Allah Resulü'nün önünde ortaya koyduğu muhabbete ve tevazuya ve edebe bakın kardeşlerim. Allah bizleri Ömer İbni Hattab'lar gibi, sahabiler gibi edebli müminlerden eylesin. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi Ömer İbni Hattab. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ya Ömer ve ashabta işitiyor. Bu gelen Cibril'di. Allah'ın vahiy meleyhi. Ve gelirken de amacı size dininizi öğretmekti. Allahu Ekber. Allah insan suretinde Cibril'i gönderiyor. Peyhambere ve ashabına dini öğretiyordu. İslam'ın esaslarını, imanın rükünlerini. Kıyametin alametlerini ve bir takım edep ve haya güzelliklerini Cibril aracılığıyla hem peygambere hem ashabına hem de onların aracılığıyla ümmeti Muhammed'e öğretiyordu deyendi kardeşlerim. Bu yüzden bakınız hadiste nasıl geldi? Ve innahu Cibrilun ataakum yuallimukum Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İslam'ı İmanı, ihsanı din olarak nitelendirdi tanımladı. O halde İslam, iman ve ihsan dindir. Dinin ta kendisidir. Dinin esasıdır. Demin de demiştik bu hadis azim bir hadistir. Dinin esasını beyan eden en güzel hadislerdendir. Bu hadisi bilen ve anlayan, fehmeden ve tasdik eden tevhidi ve imanı tahkik etmiştir. Bu hadisten bir rüknü inkar eden de Allah'ın dininden çıkmıştır. Allah'ın dinini terk etmiştir. O halde değerli kardeşlerim hadisimiz İslam, iman, ihsan mertebelerini açıklıyor, İslam'ı tanımlıyor, imanı öğretiyor, İsa'nın tanımını veriyor, kıyametin alametinden haber veriyor... Ayrıca Cibril'in gelerek soru sormasında pratik bir din öğretme yolu gösteriyor. Yanı sıra kıyafetinin güzelliğine ve soru sorma adabıyla da alim ve talebe arasında olması, gözetilmesi gereken ilişkilere yol gösteriyor. Rabbim bizleri bu dinde muvaffak kılsın, salih müminlerden eylesin, Peygamberin hadislerini anlayan onunla amel eden kullardan eylesin, Yine siz kardeşlerimle beraber bir sohbetimizin sonuna geldik. Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi rahmete, selamete, esenliğe, cennetlere ulaştırsın. Subhani kallahumma ve bihamdik. Eşvedu en la ilahe illa ente ve essafiruka ve etubu ileyk. مش يخرب